Yükreyen Fare Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu Merhaba Kükreyen Fare programında yine birlikteyiz. Kükreyen Fare programına başlarken her defasında yaptığımız gibi konuyu bir konuyu vermeden önce daha doğrusu programın içeriğinden hep bahsederiz. Ve bir takım gündemler var. Bu gündemler büyük gündemler. Birileri oluşturuyor çok açıkçası. Biz de onların peşinden gidiyoruz diye düşünüyorum ben. Fakat bu programda o gündemlerin arkasında neler olabilir? Bu gündem konuları daha detaylı olarak neleri içinde barındırıyor olabilir diye de bu programda hep birlikte dinleyiciler, ben düşünüyoruz. Şimdi ilk defa olarak bu programda bir konuğum var. Birinci konuk Zeki Coşkun. Evet. Hangi gündü? Ee, hoş geldin ilk önce bunu söyleyeyim. Ee, bu programda konuk ağırlamayı e, uzun zamandır unuttuğum için e, nasıl gireceğimi bilemedim e, söze. Ama hoş geldin dedikten sonra gerisi rahat herhalde. Ee, hangi gündü diye düşünüyorum. Cuma mıydı ee, ya da... Geçen hafta salı onun içerisinde bir, bir gün. Ee, zeki Coşkun'la e, çok fazla bu aralarda e, karşılaşamıyoruz işler güçler yüzünden. E, ama şöyle bir 5-10 dakika birlikte olduk ve orada bir konu açıldı hemen. E, bir romandan e, yola çıktık. Elif Şafak'ın İskender romanı. 10 e, dakika içinde ne konuşulur? Ee, hemen gündem maddesi aklımıza geldi. Neydi gündem maddesi ki? Bir intihal Ondan konu evet, evet. iddialar yani, takım iddialar. E, gazetelerden e, işte aramışlardı. Onun üzerine sen geldin. Yani e, böyle bir şey var. Ne diyorsun diye bana soruyorlardı. Ben de e, yok diyordum. Onun <gülüyor> üzerine gittik. Yok mu diyordun yoksa e, yani her bir benzerlik e, intihal demek değil. Elbette ki mi diyordun ee, galiba ikincisini diyordun ben de sana katılmıştım ve dedim ki ben de orada gel şunu radyoda bir hı hı, konuşalım. Hı. Çünkü sen gelmezsen ben tek başıma hı. konuşacağım benim için daha zor olacak ee, ve böylece şimdi bu konuya girelim bakalım açılışı yaptık. Şimdi e, bu intihar hani tırnak içinde intihar. Hı hı dedikoduları her yayıldığında benim aklıma aslında bunun çok da olağan dışı yani hemen üstüne atlanıp da eleştirilecek bir şey olmadığı geliyor açıkçası. Çünkü bu her zaman olabilir. İntihal demek evet bir suç barındırıyordur içinde ya da bir etik dışı davranış barındırıyordur mutlaka ama acaba her benzerlik bir intihal anlamına gelir mi bir parça oradan girelim istersen bir e, her benzerlik intihal demek değildir tabii ki evet. e, ama e, bu niye bu kadar yaygın bizde çünkü dünyada bu kadar e, konuşulmaz ama bizde e, yani her yıl mutlaka edebiyat sanat dünyasından bir intihal haberi çıkar tezleri bir tarafa akademik tezleri bir tarafa ayrılmamak akademik değil Ha, yani, yani onları evet, evet. konuşmuyoruz. Yani şöyle, Edebiyat ve sanattan. Evet yani şöyle ki işte bir ne bileyim çok öne çıkan bir şey olursa e, hatırlıyorum. İşte Ahmet Altan'ın aldatmak romanı işte e, bilmem kimin tekerlekler romanıyla aynı işte orada bir araba yarışçısı vardı karısını aldı karısı aldatıyordu onu vesaire vesaire diye giden bir şeydir. Evet efendim işte bilmem kimin bilmemli filminin bilmem ne kareleri falancayla aynı. Efendim işte Perihan Madin'in iki genç kızın romanı adlı romanı falancayla aynı. İşte Tuna'nın kitabının kapağı falancayla aynı gibi. Bu çok yaygın. Bu nereden kaynak? Sen bir sanat tarihçi ya da hem sanat tarihi öğretmeniyse olduğun için şimdi araya girip şunu sorayım. Mesela Kitap kapağı dedin ya hı. yani sanat plastik sanatlarda ya da hı hı. ya da sanatın herhangi bir başka bir durumda edebiyattan farksız mı bu durum? Yok yani? değil işte değil, yani değil değil sadece edebiyatla. Ha farklı mı? Fark, farklı, farklı değil. Farksız. Değil. Diyor. Farksız. Evet. Yani orada işte Hale Tengir'in falan resmi işte Aa, evet, filancanın evet, evet, evet, aynısı evet. Evet. gibi şeyler karşımıza çıkıyor. Bu nereden kaynaklanıyor diye düşünmek lazım önce. Bir kere bu... E, eleştirinin olmamasından kaynaklanıyor. Eleştiri olmayınca dedikodu çok oluyor. Hikayenin özü bu. Evet. E, çünkü eleştiri dediğinizde elinizde bir değerlendirme ölçütleri silsilesi olması gerekir. Örneğin romandan yol açıksak mesela. Romandan e, çıkarsanız işte, e, eleştiri dediğimiz şey e, kaynağını iki temel şeyden alır. Birisi e, estetik kuramlarıdır. Hı hı. E, öteki de Ee, o alanın, edebiyatın veya resmin veya sinemanın veya müziğin tarihidir. Yani sanat tarihinden alır. Çünkü yani bu yapıtı neye göre kategorize edeceksiniz, ne, nereye konumlayacaksınız diye baktığınızda hangi teknik, hangi yöntem, hangi üslup, hangi tarz vesaire vesaire. bunlara bakmanız lazım. Tabii çok doğru söylediğin çünkü bunlara bakmaya başladığın zaman da galiba sadece hikayenin benzerliği ya da plastik evet, sanatlarla yani mesela görüntünün benzerliği, görüntünün benzerliği çünkü, çok önemli değil. E tabii şimdi dolayısıyla bir de şunu unutmamak gerekiyor. Ee, sanat hangi, yine bütün alanlar için e, söyleyelim ya da eğer burada kitabı konuşuyorsak edebiyatı konuşuyorsak romanı konuşuyorsak çok temel bir tez var. Roman romanlardan doğar. Kitap kitaplardan doğar. Çok yani doğru. en başını alın... Don Quixote bir değilleme kitabıdır. Yani dönemindeki yazılmış romanlar vesaire... ...şövalye romanları vesaire. Ondan epigraflar, pasajlar, pasajlar vardır. Hı hı. O şey işte oradaki kahraman... ...bir önceki anlattığı kahraman olan... ...burada komedi unsuru olur vesaire. Ama öğeler, epizotlar, hikayeler... ...bimleminler filan aynıdır. Veya mesneviye bakın. Yani... O da anlatıları toplar ya da seninle işte konuştuğumuz İlyada e, daha önceki. Yani kendi dönemindeki anlatıları e, toplayan bir şeydir. Özellikle bütün e, neredeyse e, genellikle e, bile yani hafif kalıyor. Neredeyse tamamı estetikçilerin, batılı estetikçilerin bir sanat eserinin diğer bir sanat eserinden doğduğunu evet, söylerler. Evet, evet. Yani dolayısıyla yani buraya baktığınız zaman aa bu buna benziyor dediğinizde edebiyattan da da bir şey anlamıyoruz. Şimdi i̇şte Heidegger aklıma geliyor ya da buna mesela. Sanat, i̇ntihal derseniz çok daha ayıp edersiniz. Yani. Sana, sanat eseri sanatçıdan ve eserin de dışında sanat kavramından sorulur elbette, diyor mesela. Elbette. Dolayısıyla yani burada niteliksel değerlendirme olmayınca hı hı. bu ahlaki değerlendirmeler hep öne çıkar. Yani ahlaki değerlendirme çalıntı vesaireyle de sınırlı değildir. Aa çok beğendim. ...beğenmedim, güzel... ...ya da e, konular gibi... ...böyle yani yüzeyde kalırsınız... ...bu e, sanatla ilgisi yoktur e, bunun... ...bir örnek vereyim ya bu e, İskender evet, meselesine... geçelim... ...İskender meselesine geliyoruz... ...şimdi e, çok ilginç... E, ...rahmetli... ...onu da e, yad etmemiz gerekiyor... ...edebiyat konuştuğumuzda edeb eleştiri yok diyoruz... E, ...hakikaten Türk edebiyatındaki... ...en e, yetkin eleştirmenlerden birisi... E, Fethi Naci idi. Hı hı. Fethi Naci'nin eleştiri günlüğünde e, bir şey var. Diyor ki, e, Michel Torn Tornier'in işte bir kitabında bir pasaca rastladım e, diyor. Bu da bizim bildiğimiz bir hikayedir. E, i̇şte bir e, padişah varmış, sultan varmış. İşte o sarayına bir e, teyzinat süsleme yaptıracak halife. İşte bunları topluyor vesaire. Sonra... Çinli ressamlar ve Yunanlı ressamlar arasında bir yarışma Evet. İşte e, sonuçta yarışmayı Yunanlılar e, kazanıyor. Bir duvar resmi yapılacak vesaire. Oy biriyle yarışmanın galibi ilan ediyorlar. E, çünkü Çinler süslemişler, bezelemişler, işte figürler, desenler... Uğraşmış şimler, adamlar. Vesaire <gülüyor> Arada bir hat var. Hı hı. ...karşı duvarı da e, şeyler e, yapıyor... ...Yunanlılar yapıyor. Evet. İşte... E, ...bir perde gerili... ...yarışma bitiyor... ...işte şey geliyor... ...bakıyorlar... ...Çinlilerin ki muhteşem... Hı hı. ...muhteşem bir resim... ...renk renk cıvılçı... ...tamam diyorlar kesin birinci... ...yani öbürüne bakmaya gerek yok... ...bir diyorlar durun diyor açalım diyor... ...öbür taraf açılıyor... ...olacak şey değil... Aynı görüntü, daha ışıltılı, daha parlak, daha canlı. Çünkü Yunanlar bütün duvarı ayna kaplamışlar. Evet. Şimdi Fethin diyor ki, Yahu ben bu roman 1989'da yayınlanmış Galimar tarafından. 1989'un sonu 90'da da işte şey yayınlandı. Başka bir roman, Türkçe bir romanda ben bunu okudum. Nerede okudum? Orhan Pamuk'un kara kitabında okudum. Orada işte Beyoğlu'nda bir şey var, batakane var işte bilmem ne. Adam resim yarışması düzenliyor. İşte birileri geliyorlar. Aynı hikaye işte araya bir çuhal bezi geriliyor. İşte bitti mi? İşte öteki bittiyse benimki de bitti diyor. Belki açın bakalım diyorlar. Bir tarafta şeyler var. Rum ressamlar işte bir, öbür tarafta Yahudi ressamlar. İşte bakıyor. aa. Aynı ayna hikayesi. Peki bu kimden aldı? Bir, e, o ondan mı aldı? Hayır aynı e, şeyden almadı. Ama biraz daha kazıdığınız zaman da bu gazelin bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Hı -hı. İmam gazelden e, geldiği söylüyor. Esralı resimler başlığını taşıyor e, Orhan Pamuk'un kara kitaptaki şeyde. Orada da Şeyh Galip'ten bir epigraf var. Evet. Bölümün başında evet. bu esrarlı resimlerin anlatıldığı, evet. bu meselin anlatıldığı bölümde "Çaldım, veli miri çaldım." diyor. Esrarımı Mesnevi'den aldım. Yani mirim al e, çaldım, orta malı, kamu malını aldım. Dolayısıyla esrarımı Mesnevi'den aldım." diyor. Referans gösteriyor. Diyor ki işte o e, hikayede vardır bu deniyor. Dolayısıyla şimdi Aslında bu verdiğimiz örnek bugün tartışılan hikayeye çok benzeyen bir hikaye. Çünkü e, baktığınızda e, iki romanda yani intihal olduğu söylenen işte e, roman e, İskender yerli üretim diyelim ona Elif Şafak'ın romanı ile Zadisimit'in ilk romanı Beyaz Dişler hı hı. aslında tematik olarak aynı. Ama sadece tematik olarak da değil. Sorunsal olarak da aynı. Sorunsal olarak da değil sadece. Yapısal olarak, kurgusal olarak da aynı. E, hatta deyim yerindeyse e, varoluş nedenleri yönünden baktığınızda aynı. Şimdi Mesnevi dediğimiz şey bir form. Değil mi? Şeh Galip onu başka bir şeye dönüştürüyor. Evet. O formu evet. dönüştürüyor. Evet. Roman da bir formdur sonuçta. Evet. Ee, romanın da türleri var. Yani polisiye dersiniz, işte tarihi roman dersiniz, işte e, ne bileyim aşk romanları e, dersiniz vesaire. E, bu dönemin e, şeyi ise yani postmodern deniyor vesaire deniyor vesaire filan. Ama Zadis romanı bana sorarsanız e, tam da 2000'in başlarında e, yayınlanmıştır. 21. yüzyıl romanı, küreselleşmenin romanı, postmodernitenin romanı. Yani biz o romana baktığımız zaman şey görmeyiz, bütünlüklü 19. yüzyıl anlatısını vesairesini görmeyiz. Kara kitap nasıl pasajlardan pasajlardan olursa, evet. Öyle. Daha önemlisi bir şehir romanı, Londra romanı. Londra'nın da Taşrası'nın romanı, daha doğrusu Gettosunun romanı yani göçmen romanı. Evet. Dolayısıyla bir melezleme hali var. Roman zaten bir melezlemedir, tür olarak. Problematik melezleme. olarak ya evet. da senin sorunsal olarak tamam. dediğin benzerlik evet. burada. Yani terliyorum. şimdi e, şeyin Elif Şefan, İskenderi'de keza öyle yani göçmenlik e, işte şey azınlık olma köken ana yurdunda da azınlık olma, Kürt, Türk işte e, evet. vesaire vesaire şey yaptığınızı Dolayısıyla. Bu öğeleri bir araya getirdiğiniz zaman anlatacağınız insan, anlatacağınız yaşantı, <gülüyor> anlatacağınız meseleler çakışır kaçınılmaz olur. Yani bu zaten e, Türkiye'ye ya da İngiltere'ye ya da Almanya'ya ya da herhangi bir yere ait bir sorun değil. Bu zaten e, sınırlar arası bir sorun. Evet. Ya da işte uluslararası diye evet. bir sorun. Dünyanın sorunu, küreselleşmenin evet. sorunu. Yani bu şeye benziyor. Ee, şimdi sen söylerken aklıma geldi bir takım söylenceler ya da bir takım mitolojik hikayeler Hı -hı. vardır. Ve bu mitolojik hikayeler artık kendi yerini aşar. Ve biraz önce senin mesneviden bahsettiğin Hı -hı. gibi e, e, her e, toplum, her geleneğe göre bu hikayeleri... ...yorumlarlar ve aynı klişeyle belki büyük de bir ihtimalle yorumlarlar. Ee, örneğin işte biraz önce söylediğim aklıma gelen şey oydu. Jean Paul Sartre'ın mesela iş İşten Geçti diye yani öyle çevirmiş <gülüyor> bir kısa romanı ya da uzun hikayesi vardır. İşte Orpheus söylencesinin aynısıdır. Yani <gülüyor> o klişeyi oraya uygulamıştır. Ama tabii ki özgün bir romandır. Yani zamanı değişmiştir ama problematiği Aynıdır, Aynı ama zamana göre adapte evet. edilmiştir filan. E şimdi e, aklıma şu geliyor. Madem ki hani Türkiye'ye özel olarak konuştuğumuz zaman sen biraz önce söyledin ya e, Türkler bu konuda çok hassas hemen yakalıyorlar diye <gülüyor> yakalıyorlar ama e, aslında bu duyarlılıklarını bence e, Türklerin Daha geniş bir alana yaymaları lazım. Şimdi Elif Şafak çok önemli bir yazar. Çok şöhretli bir yazar. ve Ya da biraz önce söylediğin işte Ahmet Altan değil mi? Onun romanından bahsettin. Yani Ahmet Altan'ın romanları şahsi fikrimi söylüyorum. Edebiyat olarak belki tartışılır ama eninde sonunda ünlü bir yazardır Ahmet Altan. Ve... <gülüyor> yakalananlarda bunlar oluyor ya. <gülüyor> Mesela ben bir bir şey vereyim mi sana? Bir hmm. örnek vereyim mi? Hmm. Şimdi çok kısa iki tane hmm. yazı okuyacağım sana. Bir tanesi Gaston Başlar. Hmm. işte fenomen meselesiyle çok yakından ilgilenen bir felsefeci diyelim. Diyor ki örneğin Herman Hesse'in eee Fontaine dergisinde yayımlanmış şu yazısı ciddiyetle okunabilir. Bir tutuklu Ermaneseden şey aktarıyor Aha. yani bir e, bölüm aktarıyor. Bir tutuklu hücresinin duvarına bir manzara resmi yapmıştır. Bu resimde bir tünele girmekte olan küçük bir tren vardır. Gardiyanlar alıp getir yani e, mahkumu alıp e, götürmeye geldiğinde onlara e, mahkum şunu söyler. Bir şeyi denemek için resmimdeki şu küçük trene binmek istiyorum. Beni azıcık bekleyebilir misiniz? Gardiyanlar her zaman olduğu gibi gülmeye başlarlar. Beni biraz işte mahkum diyor ki beni biraz zaten kafadan çatlak kabul ediyorlardı. Küçüldüm küçüldüm küçücük oldum tabloma girdim küçük trene bindim. Küçücük tren hareket etti ve küçük tünelin karanlığında kayboldu. Trenin kara koyu dumanı yuvarlak delikten birkaç saniye daha çıkmayı sürdürdü. Sonra duman kayboldu. Onunla birlikte tablo, tabloyla birlikte ben de kayboldum ve mahkumlar da tabii <gülüyor> <gülüyor> güldükleriyle kalıyorlar ve adam hakikaten kaçıyor. Şimdi yalnız arkasından diyor ki şey Gaston başlar. Şimdi onu okumayacağım ama mealen yani. İnsan imgelem gücünü, hayal kurma gücünü bir kez çalıştırmaya başladığı zaman bu makinayı durduramazsın artık. Yani bu e, insanı somut verilerden uzaklaştırır, başka bir dünyaya sokar. Tabii ki e, çok fazla sanatla ilgili bir durumdan bahsediyor. Şimdi hı. mesela e, bizim hassas eleştirmenler şunu yakalayabilselerdi mesela. Hı. Bu sefer de K.H. Silverman diye bir e, yazarın Görünür Dünyanın Eşiği diye bir hı. kitap var. Çok bu da ayrıntı yayınlarından değerli, çıktı evet, biliyorsun. Bir, bir bir evet burada da diyor ki bir zamanlar bir ressam vardı. Bir gün bir kır manzarası resmi yaptı. Bu şahane ağaçlarıyla ve dallarla do ve dağlara doğru kıvrıla kıvrıla ilerleyen patikasıyla güzel bir vadiydi. Ressam resmini öyle çok sevdi ki kıvrılarak uzak dağlar arasında kaybolan patikada yürümek için karşı konulmaz bir istek uyandı içinde. Resme girdi ve dağlara doğru ilerleyen patikayı takip etti. Bir daha da onu gören olmadı. Niye bunu yakalayamadılar? <gülüyor> Ve aynı zamanda işte Silverman diyor ki aynı Gaston başların söylediği şey. Biraz önce senin belirttiğin gibi sorunsal da aynı. <gülüyor> diyor ki arkasından film demek ki bir sinemadan bahsediyor. Seyredeni daimi bedensel parametre, parametrelere terk etmez. Onu sonsuza dek yabancılaştırmaya muktedirdir diyor. Aynı sorunsal, aynı örnek. Bir tanesi Gaston başlar, bir tanesi Silvam'ın. Ayrıca Gaston başlar da tutmuş Armanese'den almış. Yani. Evet. Yani bunu intihalin bu kadarı. Hani tırnak içinde intihalin bu kadarı. Şimdi halka... Acaba bu intihal mi değil mi? Tabii ki değil. Değil. Yani. Ee, şimdi biz burada şunu tartışmalıyız. Büyük bir ihtimalle, pardon sözünü kestim gene ama büyük bir ihtimalle bu bir halk... Söylenicesi anonim tabii, tabii, tabii. bir e, hikayeden Şimdi, çıkılmış. Yani. E, bir Rus yazar var Vladimir Prok malum. Masalın biçim bilimi diye bir e, kitabı var onun evet. çok önemli bir incelemedir. Yani toplam eski masallarından tutun e, Slav, Rus, yani Çin gidin Batıya gidin altı ana şey var tema var. Evet. Şimdi olay örgüsü vesaire filan baktığınızda hep aynı kapıya çıkıyor. Online konuşmuştuk ya, ilgili olarak yani yedi tane nota var kardeşim. Evet, Bunlardan yani şimdi, bir müzik yapacaksın. Yani. Şimdi bu. Ama sorun şu. Yani e, bu şu demek değil tabii ki. Efendim e, intihal yok. Tamam. E, peki biz neye göre değerlendireceğiz? Burada sorun şudur. Edebiyat yapıtının başarısını, başarısızlığını onun ele aldığı meseleyi ne derece inandırıcı kıldığı, yaşantı, deneyimleme duygusunu bize verdiği Evet. Dolayısıyla buradaki şey mesele Yani biz e, alıntı, çalıntı, mal, malıntı filan şeylerine girmeyelim. Malıntı güzel. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü bu senin anlattığın işte andığın başlar efendim işte e, diğeri vesaire falan. Ben, yani, e, evet. gitti, gittiğinizde ve de öbürü HES'e dayanıyor vesaire. Evet. Dolayısıyla bu halk deyimine dönüyor. E, masallardan e, deyimlere gidelim. Hani derler ya bizde mal sahibi, mülk sahibi nerede bunun ilk sahibi? Evet. Bu böyledir yani anlatı dediğinizde zaten e, şey e, a, bir anonim şey, anonim, şey, e, anonim şeyden giriyorsunuz. Ha Sorun, demin onu söylemek istiyordum. Sorun bu anonim şeyi, ortam alını ne kadar kendinizin kıldığınızdır. Bu il postino aklıma geliyor. Ne Oradaki kadar... postacı diyor ki şaire. Şair, şair, <gülüyor> şair bozuluyor <gülüyor> <gülüyor> çünkü ona diyor ki ya benim şiirlerimi alıp sevgiline <gülüyor> okuyor musun? Benim diye ayıp değil mi diyor. Şiir diyor ihtiyacı olanıdır. İhtiyacı olanıdır. Evet. Burada yapıt ona sahip olanındır. Yani e, ne kadar kendinizin kıldı, e, kendiniz kıldığınızda. Evet, Şimdi evet. burada özgünlük meselesidir. Bakın bizim hafiyeler şunu görmüyorlar. Beyaz e, inci gibi dişlerle e, çok benziyor. İşte onun için bir şey. E, peki aynı yazarın Zadisimit'in ikinci romanı e, yanlı Biraz düz bir çevirildi. imza toplayan adam e, diye çevrildi. Bu imza koleksiyoneri. İmza toplamak hani bir yere dilekçe vermek için filandır. E, başka bir şey. E, koleksiyoncu bu adam. Meşhur imzaları topluyor. Onun borsası da var vesaire filan. Ama şimdi baktığınızda orada aynı yazarın yani İnci Gibi Dişlerinin e, yazarının, Zali Smith'in yazarı. Çinli babadan olma Yahudi. Sarı ırktan bir beyaz. İngiliz. Tamam <gülüyor> mı? Ee, ...onun e, sevgilisi de kendisi gibi miksaj bir kimlik. Zenci Yahudi. Ee, veya bir başkası Rus asıllı İtalyan Hollywood yıldızı. Şimdi dolayısıyla baktığınızda Zadismit Smith bu, e, bu miksajları hep yapıyor. Evet. Ee, çünkü yaşadığı dünya... ...daha doğrusu dünyaya baktığınız zaman... gittiğiniz e, ...gidilen yer de bu. Yani etnisite, efendim işte... ...din, e, ulusal kimlik... ...vesaire filan. Bu hayatın... ...gidişatı içerisinde... ...kaynaşıyor. E şimdi bunları anlatıyor. Öte yandan... bu ...bütün bu kaynaşmanın... E, kar, e, ...içinde de... ...daimi olarak bir şey var. Hep dışa... ...çoğunluğun dışında olma. Yani... Kısaca hani ana yurdunuzda dahi sürgün olma. Ana yurt diye bir şey yok. Her yerde yabancısınız. Her yerde azınlıktasınız. Her yerde dışardasınız. Bu şeyden de tutun tem renginizden ana baba soyunuzdan da gelebilir. Evet, evet, Cinsel evet. kimliğinizden tercihinizden de inançlarınızdan da gelebilir. İskender de bunu gören buraya bakan Bunu ee, bir, bir yapıt. Tabi. Şimdi biz şeyi tartışmalıyız. Yani evet, bunu ne kadar bize yaş bir e, yaşantı e Deneyimlemesi olarak anlatabiliyor bu roman. Evet. Bunu tartışırsınız. Ne Yoksa... kadar, ne kadar kendine ait evet. bir his yani evet. bu yazarın ne kadar kendine. Şimdi mesela e, tabii e, bu meseleyi kurcaladıkça e, ilginç şeyler de çıkıyor. Başka örnekler de e, aklıma geliyor. Mesela e, bir de bunları doğrudan doğruya çok açıkça ya bu yapılabilir diyen sanatçılar var. Bunlardan bir tanesi e, Kavafistir mesela. Kavafist demişti ki. Resmen Gregory Nazianzen'in kitabını bulamadığım için kitaba, kütüphane'de bulamamış, bu, bu, bu. iki şiirim yazamadım, kazaya uğradı demiş. Buyur. Şimdi bunu dedikten sonra tabi bütün ne kadar eleştirmen varsa işte Atlıyorum. tabii tabi yani Yunanlı eleştirmenlerin ismi geçiyor şeyde de metinde de bunu bulduğum yerde mesela şey diyor bir tanesi. Kavafis şiirinde başka yerden alınmış cümleler vardır. Eski metinlerden çevrilmiş uzun alıntılar kullanılır. Şairden çok diyor bu bir şeydir. Yani deneme yazan bir insan gibi davranır diyor. Melanos diye bir eleştirmen. Daha da ileri gitmiş ve yani daha da aşağılayıcı eleştiriler yapmış şey hakkında. Ne derler? Kavafis hakkında. Fakat tabii bir şair... Bunu ele almış bu sefer de Yorgo Seferis. Of, diyor ki Yorgo Seferis, e, Kavafis'in şiirleri evet diyor çok kurudur ama neden bu kadar kurudur? Yani onu düşünmek lazım e, ve şöyle bir tanım yapıyor Kavafis için. Kuşkusuz Kavafis şiirin düz yazıya soyunmak için soyunduğu sıra ı, sınırda durur. Yani şiir düz yazıya soyunmak <gülüyor> istiyor. İşte burada bunu istediği sınırda durur. Kimse daha ileri gidememiştir bu konuda diyor Kavafis kadar. Düz yazıya kimse yaklaşamamıştır. Kavafis benim bildiğim en şiirsele karşı ya da en şiirsel dışı şairdir diyor. Çok güzel. Yani Çok şimdi güzel. bu Çok sınır... Güzel. Bu hemen ya sen gidiyorsun da tarihsel metinlerden araklıyorsun hani tam tabiriyle bu e, argosuyla e, sonra da şiir yazdığını sanıyorsun filan gibi bir e, davranışa son derece e, şey şairce bir Karsı yaklaşım bir. tabii. Şimdi tabii programın sonuna geldik daha bir sürü e, örnek getirmiştik bunların hiçbiri. Ee, Sen yine de devreye... Hoca Efendi'nin sandukasını yine... kısaca söyle. Hayır söylemeyeceğim e, gelecek programa aktaracağım. Belki vaktin olursa gelecek program bunun devamını yaparız. Ama bakalım. vaktin olmazsa ha, bakalım ee, vaktin olmazsa ben buradan devam tamam, edeceğim abi. kesin Belki. yani. Ee, bu hafta da programın sonuna geldik. Kükreyen Fare e, çok teşekkür ediyor sayınızdaki Coşkun'a. İyi günler dileyelim. İyi günler. İyi günler.